Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Merhaba, ben Cenk. Ben İpek. Bugün <gülüyor> sizlerle beraberiz yeni yayın döneminde. <gülüyor> Bayramlar kutlu olsun Cenk. Ee, sizin de bayramınız kutlu olsun. Geçmiş bayramlarınız diyeyim. Evet, ]leyeyim. evet. Ee, bugünkü programda pek çok ilden farklı etkinlik duyurularıyla başlayacağız herhalde. Anadolu sonrasında Ajansı'na da, döneceğiz Evet <gülüyor> sonrasında da neler konuşacağız neler diye şöyle bir yapalım. Aslında bu e, bizim kendi takvimize göre başladığımız yeni yayın dönemimizin bir pilot programlarından bir tanesi öyle değil Aynen. E, gündeme dair olan e, konuları de seçtiğimiz bazı konuları konuşacağız. E, diğerleri neydi belki onu da hatırlatmakta fayda var. E, daha önceki programları dinleyenler Var idiyse ise onlar hatırlayacaklardır ki çeşitli mimarlık ofisleri ve onların yaptığı işler üstünden güncel durumlara ya da onların işlerine dair sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bir de bir başka tipte daha programımız olacak. O da gezi ağırlıklı röportajlar üstüne dayanan bir program olacak. Onu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. Aslında bu bir aylık program. Yani birkaç ofis ve iş bir gezi ve de güncel durumlara dair bir toparlama programı bir hatırlatma olarak ben tekrarlamış olayım. Çok muğlak bir, kaotik bir hatırlatma oldu. Evet, yani yardımcı olduysa. Bilmiyorum. Daha da karmaşıklaştı. Bunun daha derli toplu bir versiyonunu sanırım beş program öncesinin podcast'inde dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ba Değil susayım ben. Bayram sonrası böyle oluyor. Evet, kavurmadan olduk. Aslında o Anadolu Ajansı gibi küçük küçük duyurlara geçmeden önce hı hı. dün sabah hani benim aldığım haber... Aha. Ee, öğrenciliğimde çok etkilendiğim sevgili Orhan e, Koluksa da Facebook'ta e, peygamberimdi diye yazmış. Libius Woods'u kaybettik 72 Hı -hı. yaşında. Ee, bir visionary, inanılmaz uzak görüşlü, ileri görüşlü, düşler kurgulayan ve bunları tasarlayan, kağıda geçiren ve gerçekleştiren olağanüstü bir mimardı. Öncüydü oluşturduğu imgeler, dünyalar sadece mimarlık dünyasına ilgi duyan ya da onun içerisinde üretim yapan insanları değil. Aynı zamanda film sektörünü, Kesinlikle. başka vizyoner insanları da etkiledi. Pek çok film setine aslında ilham verdi. Belki yani inşa edilerek değil ama başka temsil araçlarıyla başka oyunculuklarda, başka hayatlarda yaptığı şeyler gerçekleşti ve çok yani son zamanlarına kadar ve hatta şöyle denildi yani en e, yakın zamanda çıkmış olan haberlerde. Hani ile ilgili bir yavaşlığı vardı ama e, derslere devam ediyordu ders vermeye. Aynı zamanda da kendi bloğu e, tabii inanılmaz bir e, birikim e, şu an için dijital bir veri tabanı neredeyse. Hem güncel, yani dünya mimarlığındaki güncel olaylara dair yaptığı yorumlar ve e, kendi kişisel üretiminde... Yakın zamana kadar ürettiği her şey orada görülebilir. Ee, çok sıkı bir Twitter ve sosyal medya kullanıcısıydı aynı zamanda. Ee, yani o zaman ne kadar ileriyse belki şu anda da yani bu son ana kadar da hep o ileride olma durumun devam ettirdi. Sözü olan ve sözünü söylemekten sakınmayan <gülüyor> esaslı bir adamdı. Bunun evet. içinde yatsın. Evet ve hep güncel bugüne ait olmaya da devam edecek diye düşünüyorum evet. ben. Evet, evet. Yani... Kesinlikle. Peki, <gülüyor> devam edelim devam isterseniz edelim. ajans haberlerinden. Evet. <gülüyor> Şöyle diyeyim, mesela 6-7 Kasım çarşamba günü Abdullah Gül Üniversitesi'nin düzenlediği kentsel dönüşüm hakkında düşünmek İlhan Tekeli söyleşisi var. Bu Etkinlik Kayseri Mimarlık Buluşmaları kapsamında 6-7 Kasım e, boyunca devam ediyor bu etkinlikler. Tabi İlhan Tekeli hocamız için aynı zamanda İstanbul'da da hazırlanan hı hı. E, sevgili Murat Güvenç'in kuratörlüğünü üstlendiği ve çok geniş bir katılımcı grupla farklı meslek gruplarından e, mimarlar bilgisayar yani mimarlıktan bilgisayar tasarımına uzanan hı hı. böyle çok geniş bir spektrumda katılımla e, çok özel bir sergi hazırladılar. İlhan Tekeli'nin e, moderniteye, Türkiye'ye bakışı kentleşmeye bakışı üzerinden çok iyi bir okuma. E, bu olağanüstü sergi de e, koleksiyon Sarıyer e, kampüsünde gezilebilir. Evet. Bu bahsettiğim etkinlik, e, Kayseri'deki etkinlik de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin salonunda gerçekleşiyor. Aynı zamanda da kentsel dönüşüm projelerine dair bir sergi de e, orada görülebilir. E, İzmir'de e, enteresan bir etkinlik var. 1-4 Kasım tarihleri arasında şehircilik ve kent ihtiyaçları fuarı var. Kent Expo <gülüyor> kısaltması. E, kent şehir... mobilyaları vesaire kent mi? Kent, ne anlıyoruz kent bundan? Kent mobilyaları, otobüsler, e, altyapı... E, Yeni altyapı teknikleri yani kente dair ne varsa aslında yani sinyalizasyon sistemlerinden e, ne bileyim ben yani mimari ya da endüstrinin tasarımı olan her şeye kadar aynı zamanda e, politikalara dair e, seminerlerin vesairenin olduğu da bir program. E, bence bu yani bir fuar içerisinde tüm bunlara bakmak ilginç olabilir. E, 6 Kasım akşamı e, Salt Galata'da bir etkinlik var e, Murat Tabanlıoğlu. Hakeme sergisi kapsamında. Aslında evet. bu bir dizi e, tartışmanın hı hı. söyleşinin biliyorsunuz ilkini Aydı Sevgilim Aydın Boyzan ile başlattılar. Ee, Murat'la devam edecek. Bu yenileme, AKM'nin yenileme süreciyle ilgili sevgili Pelin ve sevgili Gökhan'ın kuratörlüğünde olağanüstü bir arşiv çalışması ve onun ancak aslında bir kısmının gösterildiği hı hı. mütevazı bir sergi var ama onun ardında biz Iceberg'in aslında sadece bir, bir nok tepe noktasını görüyoruz. Hı hı. Olağanüstü, çok yönlü, Hani bir binanın bu kadar çok yönlü ancak böyle okunabilir. Hı hı. Ee, Orada en önemli şeylerden bir tanesi de e, bütün o zamanı yayılmış süreci e, on, o zaman o yaygın zamana dahil olmuş aktörlerle e, çaprazlayarak yani bir matris içerisinde anlatıyor. Onu görmek açısından da iyi yani hem e, o seramik tasarımcısı aydınlatma tasarımcısı hem mimarı Kesin. o işin içerisinde e, o işin politik aktörleri, siyasal olayları hepsini bir yerde görmek belki de yani yapısal olarak bir binayı incelemekten daha çok onu var eden sebeplerle karşılaşmayı da imkanlı kılıyor. Çok doğru. Yani Çünkü genelde bu mimarlık, mimarlık analizleri, meslek içinden tartışma platformları böyle tipolojik bina analizinde kalıp hı hı. soğuk ve çıkmaz bir noktada kalıyorlardı. Bu mimarlık ve tasarım çok boyutlu hı hı. Iı, disiplinlerinden bakınca her türlü katmana, her türlü sosyal aktöre dokunuyor, değiyor. Ve işte bu süreçlerde rol alan farklı sosyal aktörlerle bir dizi söyleşi gerçekleştiriyor. Salt Galata. Modernliğin ıı, icrası. Aynen. Evet, sergisi kapsamında. Ee, sevgili Murat aslında hani... ...merak ettiğimiz bu yenileme süreci nasıl olacak... ...bu proje nasıl olacak üzerine... ...bir e, sohbet gerçekleştirecek... Hı hı. ...ondan sonra da bütün Aralık ayı... Boyu, ...Kasım ayı ve Aralık ayı boyunca da... ...hem hafta içi hem cumartesi öğleden sonralar... ...bir dizi farklı başka sosyal aktörlerle de... ...konuşmalar devam edecek... Galiba en sonunda da... ...Korhan... E, hı hı. ...Burak Boysan ve ben de... ...en son kapanışı yapacağız... Hı hı. Daha bu Taksim Kültür Vadisi üzerinden AKM'yi daha bağlamsal, mekansal, politik ortamı üzerinden tartışacağız. Tabii yani Taksim kaynıyor bir yandan da. Ee, Aynen. Projeler anlamında ve AKM'de bunun en önemli noktalarından birine oturuyor. Ee, o yüzden onu birazdan değineceğiz Birazdan herhalde. daha derinlemesine onu ee, konuşacağız. Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir etkinlik var 2 Kasım tarihinde. Dünya problemleri karşısında mimarlık. Bu da bir söyleşi aslında oraya da bir hem selam gönderelim diyelim hem de bu etkinlik sonrasında bize yorumlar göndersinler. Biz de paylaşsınlar biz de dillendirmekten zevk duyarız. 7 Kasım'da yine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü'nün düzenlediği bir etkinlik var. Aslında bu dördüncüsü söyleşilerin mimari deneyim ve felsefe üzerine söyleşiler dizisinin dördüncüsü. Dara, Kırmızı Toprak ve Gökhan Avcıoğlu mimari deneyim ve felsefe üzerine <gülüyor> söyleşecek. Çok merak <gülüyor> ettim. Neyse <gülüyor> yorum yapmıyorum. Daha önce bu etkinlik kapsamında Nevzat Sayın Hantü -han Mertekin, Emre Arolat da konuşmacı olarak bu etkinliğe katılmıştı. Duyuracaklarımız... Bunlar galiba ee, o yüzden şimdi geriye dönüp belki bir iki adım geriye dönüp Taksim'i biraz konuşabiliriz. Biraz mekansal duyular yapacaktım çünkü Aha. biz gelirken buraya değil mi evet. takıla takıla geldik barikatları aşarak geldik. Hı -hı. Ee, benim ayağım hala biraz sakat hakikaten engebeli bir araziden geldik. Hı -hı. Ee, Gezi parkında barikatlar çevrilmiş durumda Tabii. divan otelinin etrafı barikatlanmış durumda. Hı -hı. AKM'nin önü zaten e, bir aydır e, perde çekilmişti bir barikat var. Hı -hı. Nedir bu barikat durumu Cenk? Bilmem. Diyor <gülüyor> Bilmiyorum herhalde bir şey kanalizasyonla ilgili bir çalışma olsa gerek diye tahmin Basit ediyorum. Basit bir altyapı <gülüyor> çalışması. Çünkü... Öyle yazıyordu. Fen İşleri Dairesi <gülüyor> altyapı e, çalışmaları bölümünün barikatları şu anda e, Gezi Parkı'nın bir tarafını e, bir tarafından geçen. Yolun tamamını Divan Otelinin de biraz daha ilerisine kadar e, çevreleyecek gibi görünüyor. Bir tünel inşaatı yapıldı. Çünkü ağaçları deplase ediyorlar. Hı hı. Bizim dün akşamdan biri gördüğümüz kadarıyla Divan Otelinin taşkışla yönüne doğru yığılıyor. Hı hı. E, tam da bu kapsamda yani hukuki süreçler tamamlanmadan hı hı. kuruldan geçen biliyorsunuz beş tane tünelin yer aldığı bir plan vardı. Hı hı. O plana itirazlar, hukuki süreç devam ederken yeni plan askıya asılmamış. Yani bir son planı, uygulanacak planı görmedik. Yani ben görmedim. Üniversitemizde görülmedi. Bilemiyorum bir gören varsa lütfen bize bağlansın söylesin. Hı hı. Çok merak ediyoruz. Bu kapsamda 1 Kasım Perşembe günü saat 13'te iki konu birleştirilerek bir e, ölüm oruçları üzerinden bir... Hı hı. ...duyuru gösteri var ee, Gezi Parkı'nda ve yine Gezi Parkı'nın bu barikatlar altına alınması üzerinden... ...bir manifesto var ve bir toplantı var. bir kısımda Perşembe günü yani bugün hı hı. saat 13'te hı hı. E, program sonrası Gezi Parkı'ndayız. Hem kentsel mekan hem politika hem de e, gündelik hayatın kendisi... E, Bayağı kaynıyor. Evet. Ee, bunlar üstüne biraz konuşacağız galiba. Hatta Bayramlar e, ki, bile kaynıyor değil mi? Tabii işte onlar yani yakın zamanda kurulan ve yıkılan e, barikatlar üstüne e, bir kısa müzik arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz. Aynen. Ne dinliyoruz? Pink Floyd hiç bilinmeyen bir şarkı. Evet gizli kalmış <gülüyor> bir şarkısını bulduk ve sizlerle paylaşıyoruz. Barikatları yıkmak. Evet The Wall. Merhabalar. Bu Eskimeyen Kül şarkıdan sonra Cenk nerelerdeydik? Ee, nerelerdeydik? Ee, aslında radyosunu yeni açanlar için şöyle bir tekrar yapabiliriz. <gülüyor> Bütün <yevlam>. duyurları tekrar <gülüyor> <gülüyor> Pek çok duyur yaptık. Oralardan geçtik. Ee, sonra barikatlardan konuşmaya başlamıştık. Aynen. Böyle bir parçayı da araya serpiştirelim. Dedik e, taksim çevresinde barikatlar inşa ediliyor. E, bunlar tabii ki inşaat paravanları. E, proje başlıyor. İlk kazma vuruldu. Çeşitli sloganlar <gülüyor> söyleyebilirim buna <gülüyor> Gazete dair. Gazete manşetlerini okumuyoruz evet. burada. Biliyorsunuz gazetelere günlük gazeteleri okumak yasak. Evet Ama bile bunlar yok. Ama tek barikat burada değil. Bunlar değil. E, aslında gündelik hayatın içine e, yakın zamanda Galata Kulesi çevresinde kurulan barikatlar... Hatta sınır çekmişti. İstanbul'da olmayan bunu deneyimlemeyen dostlara Hı -hı. biraz belki aktarılabilir. Şöyle bir şey vardı. Tünel meydanı sigara yasağından sonra bayağı kalabalıklaşıp dış mekanın coşkuyla kutlandığı bir böyle açık hava eğlence alanına dönüşmüştü. İşte herkesin gönlünce bir şeyler yiyip içtiği bir alandı akşam vakitlerinde. Sonra çeşitli müdahalelerle o alan bir dağıtıldı. Yakın zamanda da kendi kendine hem yani e, İstanbul'da yaşayanlar hem de gelen turistler tarafından Galata Kulesi ve çevresi böylesine kullanılmaya başlan, başlanmıştı. Galata Kulesi'nin yan tarafında merdivenler vardır. O merdivenler doğal tribünler haline dönüşüp oturulan, vakit geçirilen bir alan haline gelmişti. Bazen canlı müzikler oluyordu. Evet, e, sokak e, sanatçıları, pandomimciler, işte ateş çevirenler falan. Orası kendi kendine... Neredeyse gerçekten... Bir... E... Kamusal <gülüyor> mekandı. Yani öyle düşünmüştük bir an için. Yanılmışız. Evet ama tabii ki bütün bu e, şeye müdahale e, gecikmedi. E, doğru olan yerinde müdahaleyle. Sizi gidi siziler dediler. Evet. Ve de e, bütün bu yoğunlukla kullanılan ve de aslında o da çok güzel bir e, analiz yöntemi olabilir yani. E, o en çok kullanılan alanının itina itinayla polis barikatlarıyla çevrildi. Bunlar birbirine geçme kilitlerle bağlanmış olan barikatlar ve de hafta sonu özellikle kalabalık olan zamanlarda polis ekipleri de orada duruyorlar. Oturulabilecek olan her alan çevrildi sadece yol olarak alanlar bırakıldı ve resmen orada kendi kendine oluşmuş olan bir kullanım engellendi. İşte çevreden şikayet oluyor gece bilmem kaçlara kadar işte gürültü kesilmiyor falan denildi bunlar da. Doğru paylar olabilir büyük ihtimalle de. Bir Ama... pay o. ikinci söylem işte güvenlik. Biliyorsunuz hı hı. Türkiye'de bu güvenlik söylemi yerel yönetim veya. Bir Türkiye değil, şöyle hatırlatalım. Yani bu tüm dünyada güvenlik, terör, evet. düşmanlar, yabancılar. Evet. Öteki evet. saldırı vesaire hı hı. E, korku üzerinden hegemonya üretmek üzerine Gramsci'nin e, hapishaneden mektuplar, cezaevinden mektuplar hı hı. çevrildi. <gülüyor> <gülüyor> isteyen bakabilir. Hı hı. Ve e, bunları e, aslında bizim konu alanımız olduğu için belki biz böyle konuş, konuşuyoruz ya da dikkat ediyoruz bunlara ama resmen işte e, teori olarak yazılmış ya da <gülüyor> böyle Konuşulan şeyleri birebir görebildiğimiz artık durumlar oluşmaya başladı. Bir tek bunlar da değil barikatlar tabi. <gülüyor> Yakında. Bir de ulusal evet. bayram barikatlarımız evet. var, değil mi? Başka türlü ulusal korkularımız Hı -hı. var. Ya da korku yaratılmaya çalışılan e, söylemler var. Yani bunlar tabi şeylere de bağlanabilir. İşte bir Mayıs e, törenleri sırasında kurulan barikatlar, yıkılan barikatlar, aşılan barikatlar. E şimdi onlardan birden bire yani işte Cumhuriyet Bayramını kutlarken bir kısım grupları kontrol altına tutmak, tutmaya çalışılırken dikilen barikatlar yani, var falan. Yani stadyumdan, militarist atmosferden kurtarmaya herhalde hepimiz altında imza Hı -hı. atarız. Ee, son 10 yılda eleştirel söylemin herhalde hepimiz yanındaydık. Ee, ama halkın özgür iradesiyle sokaklarda yapmak istediği bir kutlama, bir yürüyüşe dur demek ve bir dedenin hani evet. barikatları iterek değil çekerek evet. yıkması kendi kendi üstüne devirerek yıkması. Aynen. Yani. E, tabii bu arada hala 20 dakikalık olaylar sonrası kimin o barikatları kaldırın demesi <gülüyor> konusunda da devletin tepesinde bir anlaşmazlık var. Ben onlar onlar kendi aralarında çözüldüler galiba. <gülüyor> Ama yani en bütün bu barikatlarda en görünür olan şey şu birinin istediği gibi değil benim istediğim gibi tabii, tabii. yaşanacak her şey tabii. bir evet, bilen Evet söylemi baskın ve bu medyada da meşrulaştırılıyor işte ne bileyim ben mahallede de meşrulaştırılıyor ve bu kontrol toplumunun mekanları kamusu alanda inşa ediliyor. Siz gösteri yapıyorsunuz dava açıyorsunuz dava devam ediyor. Ee, ...ne bileyim ben işte itirazlarınızı sürdürüyorsunuz falan... ...tamam deniyor, oldu deniyor, müzakere deniyor, katılımcılık deniyor... ...ve bu barikatlar inşa ediliyor. Ne olursa olsun. Aynen. Yani bu ister ulusal ölçekte olsun... Hı hı. ister küçük mahalle ölçeğindeki işte hemen yanı başımızdaki Taksim... ...yine büyük bir ölçek ama ya da top, Topay'ndaki Cihangir'deki küçük hı hı. parkların... ...özelleştirilmesi veya dönüşümü olsun tek bir bilen tek bir söz hı hı. protestoya açık olmayan evet. şeffaflık zaten hiçbir sürecin hiçbir e, noktasının parçası değil hı hı. E, eleştirdiğimizde aslında bu tam da kamudaki e, iş yapma yöntemi Kamuda, nasıl bir kamusallık istiyoruz o konuda zaten anlaşamadığımız kesin ortada ama nasıl bir yönetişim biz nasıl bir e, kent yönetimi istiyoruz hı hı. nasıl bir yani onların nasıl bir kentli profili istedikleri bence artık çok net. Evet. Biz daha şeffaf bir yönetim, daha katılımcı bir kent yönetimi beklerken bu barikatlar hem ulusal hem evet. yerel ölçekte şaşırtıyor mu? Aslında artık giderek şaşırtmıyor. Yok şaşır, şaşırmadığımızı düşünüyorum ben yani, yani umarım o kadar hala herkes şaşırmıyordur yani. Şaşıranların sayısı umarım azalmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bunun e, politikayla inançlı falan da bence yani benim en azından yorumum bunun doğrudan bir alakası yok. Bu tamamıyla egemen olma sevdasıyla alakalı bir şey. Yani özgürlüğün sadece e, benim dediğim gibi yaşayacaksan ya da ben ya da benim değerlerimle yaşayacaksan işte bu özgürlüktür. Geri kalan herkes de potansiyel teröristtir. E, olarak tanımlanması hmm, Bilmiyorum yani Adı var bunun da neyse. Yani şeye çok saygı duyuyorum Seçilmiş e, Yerel yönetici Bir Hı -hı. şiir okuduğunda Hı -hı. Ve cezaevine gönderildiğinde Hepimiz onun arkasındaydık Hı -hı. Onun o, o demir parmaklıkların Önüne gelmesi Hı -hı. Seçimlere katılması ve seçilmesi. Oy verirsiniz, vermezsiniz ama seçilmiş bir insanın değil mi üzerine bu kadar gidilmesini eleştirmiştik. Ee, bütün bu eleştirilenlerin yani burada bir samimiyetsizlik söz konusu aslında. Hı. Yani bizim kentsel yönetimde şeffaflık, değil mi? açık yönetim ve samimiyet yani söylediğinizin ...ve uygulamalarınızın tutarlı olmasını bekliyorsunuz. Hı hı. Orada çok ciddi bir samiyetsizlik var. Bir bu, 10 yılda gelinen nokta hani o anlamda şaşırtıcı ve pes artık edirtiyor. Bu, bu dediğiniz çok şöyle güzel bir noktaya bağlanıyor. Mesela aynı politikanın içerisinde yerel yönetimdeki başarıyı tüm Türkiye'ye yaymak söylemi üstünden... ...bir reklam kampanyası ile beraber aslında ilk dönem politikalar kurulmuştu... Şimdi yerel yönetimlerin elini güçlendirip yereldeki seçilmişleri güçlendirmek söylemini seçimlerde reklam amaçlı kullanan kullananlar şimdi merkezi yönetimin elini güçlendirerek yerel yönetimlerin biraz da böyle paralize olmasını falan neden oluyor. Bana da tekrar o söze döneceğim yani yerel yönetimde yaptığımız tüm Türkiye'de yapacağız dediklerinde acaba İstanbul'da olduğu gibi. Türkiye'nin her yerinden barikatlar inşa edeceğiz diye bağlayayım ben isterseniz çünkü e bence, zamanımız bitti. <gülüyor> hem zamanınız bitti hem de muhtemelen uniformaları bilir kapıda bekliyor. <gülüyor> Bakalım ben çaldı galiba kapı. Bir kısım saat 13'te Gezi Parkında buluşmak üzere diyoruz. Evet tepkinizi ve e, isteklerinizi belirtmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Hem bize hem de her türlü politik erke. <gülüyor> o yüzden acikmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.